Yeşilçam Arkeolojisi, Türk sineması ve Yeşilçamın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer. Merhabalar değerli 94.9 Açık Radyo dinleyicileri. Ben Deniz Utkuluğer. Yeni bir Yeşilçam arkiyosu programında da sizlerle birlikteyiz. Ee, Yeşilçam arkiyosu programında Yeşilçam'ın e, ilginç hikayelerini, e, yeri geldiği zaman e, emekçileriyle yaptığımız çeşitli görüşmeleri ve de e, Yeşilçam üzerine ilgilenen dostların, koleksiyonerlerin ya da Yeşilçam severlerin hikayelerine, onların Yeşilçam e, serüvenlerine okumak programımızda yer vermeye devam ediyoruz. Ee, bunun dışında bendenizin de editörlüğünü yapmış olduğu sinematikyeşilçam.com sitesinde de yine e, Yeşilçam Arcusu programının bir nevi temeli diyebileceğim yazıları ve araştırmaları da orada yer veriyoruz. Oradaki pek çok değerli e, yazar arkadaşı da elimden geldiğince programda yer vermeye çalışıyorum. Bunun dışında e, siteyi 2007 yılından beri yaptığımdan ilk programda bahsetmiştim. O dönemden beri ben bazı ses kayıtları almaya özen gösterdim. Bazı Yeşilçam sanatçılarıyla, emekçileriyle yaptığım görüşmeleri elimden geldiğince ses kayıtlarını almaya çalışıyordum. Yeri geldiğinde bu ses kayıtlarına da bir şekilde düzenleyerek yer vermeye çalışıyorum. Zaten bu haftaki programımızda bu yaptığımız görüşmelerden bir tanesi çerçevesinde olacak. Şimdi konumuza gelmeden önce... Ee, bu hafta vizyona girmiş olan Muhteşem Yedidiler filminin, ki bu haftanın konusu Muhteşem Yedidiler e, filminin Yeşilçam izlişimi olacak. Bir o enerjik ve e, insanı gaza getiren e, müziğiyle programa başlayalım diyorum. O zaman Muhteşem Yedidiler tema müziğiyle e, Yeşilçam Arkojesi programına başlıyoruz. Elmer Bernstein'ın unutulmaz tema müziği The Magnificent Seven. Oscar'a da aday göstermiş bir tema müziği ancak Oscar'ı kazanamamış girdiği yılda. Joe Struge'un yönetmenliğini ve yapımcılığını yaptığı The Magnificent Seven filminde de ana tema müziği olarak bu şarkı kullanıldıktan sonra ondan sonraki yıllarda bir de bir sigara markasının reklam kampanyasında kullanılmış bu nedenle aslında bir şekilde de özellikle Amerika'da e, kült haline de e, gelmiş bir e, tema müziği. E, bizim gibi e, film müziklerini sevenler için ise tabi başka anlamlarda e, taşıyor e, bu güzel e, tema müziği. Magnificent Seven'ın hikayesini dönecek olursak e, film 1960'lı yıllarda e, Türkiye'de Yedisiler Şöller ismiyle gösterilmiş. E, daha sonra e, benim de izlediğim versiyonunda muhteşem yedili olarak TRT'de gösteriliyor. E, açıkça söylemek gerekirse e, filmin e, özgün senaryo sonunda Akira Kurosawa'nın ve filmin hikayesinin de e, yine Akira Kurosawa'nın 7 Samuray filminden ...alındığını düşünürsek... ...aslında e, Türkçe olan 7 Şöyler ismi... ...bence e, çok daha... ...güzel bir e, çeviri gibi duruyor... ...hem de Akursava'ya da bir... E, ...gönderme yapılmış oluyor ancak tabi... E, ...birebir çevirisi yani... ...doğru çevirisi... ...muhteşem Yediler oluyor... E, ...film yeniden çevrildi... E, ...ve geçtiğimiz hafta... E, ...Vizyon'a girdi... Ama tabii benim için her zaman Will e, Briner'lı, Eric Wallach'lı, e, Steve McQueen'li, Charles Brunson'lı, Robert Wan'lı, e, James Coburn'lü o kadro her zaman e, özelliğini ve e, farklılığını koruyacak. E, benim de çok sevdiğim filmlerden bir tanesi e, The Magnificent Seven'ın orijinal kadrosuyla birlikte çekemiş olan filmler. Ee, ...onun için hani bu yeniden çevirmiş hali hiçbir zaman için e, Aslı'nın güzelliğini benim için değiştirmeyecek gibi gözüküyor. Tabii daha filmi izlemedim ama e, bazen bu tip kült filmlerin e, anlamlarının değişmesi imkansız da oluyor diye düşünüyorum. E, Muhteşem e, Yedidiler filminin daha sonra devam filmleri de çekilmiş. Hatta e, son çekilen filmin e, Spaghetti Vestan olduğunu da düşünüyorum ben. ...ancak konu itibariyle Akira Kurosawa'nın hikayesi, Yedi Samura hikayesi defalarca sinemaya uyarlanmıştır. Tabii bu uyarlamaların takip ettiğimiz zaman yolumuzun Yeşilçam'a uğramaması da imkansız. Yeşilçam da aslında hikayeyi çok sevmiş. Hatta farklı birkaç tane uyarlama olduğunu ben düşünüyorum. Bunlardan bir tanesinde Yeşilçam üç kişi daha ekliyor ve filmdeki e, silahşörler sayısı da artıyor... Bunlardan bir diğeri ise karşımıza çıkan bir diğer e, uyarlama olarak düşündüğümüz film ise Yedi Belalar oldu. E, bu konuyu e, geçtiğimiz aylarda hem Ye Yeşilçam Arkücüsü programında da e, konuk ettiğimiz Ed Glaser'la görüşmüştük. Ve o İstanbul'dayken o da bu konunun üzerine e, bir araştırma yapmakta olduğunu ve e, filmin... E, Senaryosundaki birçok farklılık olmasına rağmen konu hakkındaki detaylı bilgi İrfan Atasoy'dan direkt olarak almak istediğini iletmişti. E, ve biz de İrfan Atasoy'la e, bağlantıya geçtik. E, kendisi de bizi kırmadı, e, ofisinde ağırladı. Ve gidip e, İrfan Atasoy'un ofisinde e, ona film hakkındaki soruları sorduk. Ee, üzerinden çok zaman geçmiş olmasına rağmen e, İrfan Atasoy da bize elinden geldiğince e, film hakkındaki anılarını aktarmaya çalıştı. Ancak İrfan Atasoy, e, Ed Glaser'a e, ben filmin senaryosunu yazmadım dediği zaman e, Ed e, pek inanamadı. Yani filmin tamamen doğaçlama şekilde yapıldığı üzerine e, sohbet açıldığı zaman e, Ed İnanamadı ve e, İrfan Atosoy da onun pek bunu gerçekçi bulmadığını anladı ve e, konuyu kendi sinema e, macerası üzerinden anlatmaya başladı. Ve ne şanstır ki ben de orada bulunduğum için bu e, anlatımı kaydetme şansına erişmiş oldum. E, şimdi o konuşmaların hepsinden aralardaki bütün e, noktaları ben e, temizleyerek bir derleme yaptım. E, İrfan Atosoy'un hem Yılmaz ile birlikte çektiği, ki yapımcılığını İrfan Atasoy'a yapılıyor, yönetmenliğini Yılmaz Güney yapıyor. Yedi Belalar filminin hikayesini hem de kendi sinema bakış açısını anlattığı o söyleşi şimdi yayına getireceğim. Bu 8 dakika kadar sürecek olan görüşmeden sonra yeniden ben tekrar geri döneceğim. Ama gerçekten İrfan Atasoy'un verdiği yanıtlar ve anlattığı... Aslında kendi sinema hikayesi çok ilginç. Şimdi hep beraber İrfan Atasoy dinliyoruz. Şimdi Anadolu'dan bir düstür düstürütör geldi. Biz de Yılmaz'la tavla oynuyoruz. Bana dedi bayrama bir film yetişsin dedi. Yılmaz dedim olur mu olur dedi. Biz para yazdık Kenceri çıktım. geçenleri çağırdım çağırdım. Bunlar sabah işe çıktılar. Sanaryo yok, işi yok, kafadan. Başladılar çalışmaya. Hatta hiç unutmam İran'dan Ketay'ın diye bir hanım gelmişti. Beni de oynatın dedi. Olur dedik onu da oynattı. 11. gün, film 8 günde bitti. 11. gün filmin post prodüksiyonu dahil 10 kopyası hazırdı bitirmiştik biz filmi. Sinemaya çıkacak duruma getirmiştik. Yedi Belalılar aslında zor bir filmdi. Yedi tane jönü vardı filmde. Bir sürü de ölecek adam vardı. Kavgacılar, mavgacılar. Buna rağmen biz o filmi o zaman sekiz gün mü dokuz gün mü bilmiyorum ama bu sürede çektik ve stüdyo işleri yapıldı. Kopyalar basıldı adama da teslim ettik. Yani yedi belaların e, çekim macerası böyle bir şey. Ya filmin başına baktığımız zaman e, Muhteşem Yedidiler Filmin Amerikan filmiyle be benzerlik taşıyor. Burada bir etkilenme mi vardı? Yoksa uyarlamayı diyebilir misiniz? Yok, yok. Tavla oynarken işe çıktılar. Bir vuruşma çektiler. Devamı geldi. <gülüyor> Zaten yedi tane konu var. Belki şimdi uzay e e e eklerinde sekiz oldu. Bütün dünya bu konunun içinde döner durur. Hepimiz. Bu yedi konunun içinde işte masaldı, e dönem filmleriydi. Yani Kral'ın aklımenleri, dram, avantür. İşte sekiz tane konu oldu. Bu sekiz bu tane konunun içinde bütün dünya döner durur. Biz de bu sekiz konuyu her konuyu işledik ama. Her şeyi yaptık. Bir kere Türk Edebiyatı'ndaki tüm kitapları çektik. Belki izlemişimdir. Özellikle keliman Nadir'i çok çektik, çok çönüştük onda. Yani bu işi bırakmamış olsaydım bir otuz film daha çekerdim. Nisan birmiş olsaydım Avrupa'da bir 20-25 film daha çekerdim. Çünkü hem beynim müsaitti hem bilgim müsaitti. Dışarıyla da çalışmıştım, tecrübem müsaitti. Yani iyi şey daha zengin bir geçmiş bırakabilirdim. Ama buna rağmen yani Allah gecinden versin diyeyim demeden öldüğüm zaman arkamda epey eser Epey film. Bırakmış olacağım. Daha fazlasını yapamadım yani. Şimdi de yaşlandım. Sadece düşünüyorum. Anladın mı usta? <gülüyor> Bizim kuşak yani belki dünyada yoktu. Erkekler, kadınları, yılan tanrılarına benziyordu. Yani bir ay Işık olsun ne bileyim ben işte Ediz. Kartal Tibet'i, Ben, böyle 10 kişi falanlık senede 400 film çekilirdi Türkiye'de. Bu 300'e indi, 200'e indi. Sonra neredeyse sıfırladı. Şimdi dizilerden kaynaklı, gene bir şeyler yapılıyor seyrediyorsanız. Şimdiki o zaman ismimize gelirlerdi, Jönlü sinemaydı çünkü. Adana'dan hatırlarım, üstü açık kamyonlar da sinemaya gelirlerdi. Hatta Kore Harbi diye bir film vardı, sinemanın önüne herkes kilim getirmiş, yorgan getirmiş, yatıyorlardı bir gün sonra sinemaya girebilmek için. Böyle günleri de gördük, yaşadık. Biz sinemaya giderdik, paramız yoktu tabii. Paramız yoktu tabii, yazlık sinemaydı. Ağaç çıkardık, makine dairesi ortada. Biz ağaç çıkardık böyle. Perdenin yarısını seyrederdik. Devils günü gelirdik. Buradaki ağaç çıkardık, diğer yarısını seyrederdik. Filmin tamamını seyretmiş olurduk. Yani sinemaya oran düşkündüğümüz çocukluğumuzdan vardı. Yani çok sevdiğim için belki sinemacı oldum. Tesadüfen ama oldum yani. Anlıyor musun? Bu işi yaklaşık 20 sene yaptım. Daha gençtim. Çok iyi şeyler yapabilirdim. Çünkü bizim sinema yapmamız sinemayı bildiğimizden ötürü çok kolay hale gelmişti. Yani şimdi sabah giderim, demin anlattığım hikayeyi çekerim. Anlıyor musun? Hiç yazmaya gerek yok. Böyle bir, bir hikayem var, sanaryom var hoş geldin bebek diye. Tarla da geçiyor. Bir karı koca anlattım. Yazarken gözlerimden yaş geldi. Böyle bir dram yani. Yani çok iyi. Onu roman yapacağım sonra. Çok iyi şeyler düşünüyorduk. Çok da kolay buluyorduk konuları. Zorlanmıyorduk yani. Anlıyor musunuz? Tabii bu Geçmişte çocukken para buldukça kitap alıp okuyordum, kitap alıp okuyordum. Oradan beslendim diye düşünüyorum ben. İşte sonra sinemaya başladıktan sonra bu sanaryo, film bilmem ne, mesela Parviyanlar'dan esinlendim. 10 cinsli kitaptan bir sanaryo, bir sanaryo çıkarabildim. Hani... Victor Hugo'nun sefillerden yararlandım. Mesela illa bütünlük çekmene gerek yok. Seyredersen, bakarsın, filmdeki bir sahne başka yöne götürür seni. Oradan bir hikaye çıkar. Bu taraftan bir hikaye çıkar. Yani kitaplardan da çok faydalandım. Anlıyor musun? Yoksa terifti merifti milletle uğraşacağını, sen kitaptan çekirdeğini al, onu büyüt. Bu kadar, bu kadar kolaydı bizim için, bizim için ama. 94.9 Açık Radyo'da Yeşilçam arkaçısı programında, ben Deniz Utkulu Er, bir programın da sonuna geldik. Biraz önce dinlediğimiz videoları. Görüşme İrfan Atasoy'un ofisinde yaptığımız, kendisiyle yaptığımız bir görüşmeden aldığım bir kısımdı. Bu görüşme bir buçuk saat kadar sürdü. Tabii konusu geldiğince yine görüşmeden bazı kısımlar alarak yayınlamaya ve değişik konulara değinmeye programımızda devam edeceğiz. Ben buradan o yorgun haline Rağmen bize zaman yaradığı için de İrfan Atasa'ya yeniden teşekkür etmek istiyorum. Ben kapanışı aslında belki direkt olarak işi da ilgili olmayan ama konumuzla ilgili olan bir şarkıyla yapmak istiyorum. The Clash'tan The Magnificent Seven. Oldukça güzel basları olan bir şarkı. Hatta insan diyor ki keşke bazı Yeşilçam filmlerinde de bu şarkı kullanılmış olsaydı. Hepinize iyi günler diliyorum. Önümüzdeki hafta yeniden Yeşilçam Arka programında buluşmak üzere. Hoşçakalın. İzlediğiniz boya. middle house.